Farmart'a kalanlar Hazırlayanlar ve sunanlar Enes Kabaoğlu, Ömer Özer Farmart Community olarak hazırlayıp sunduğumuz Farmart'a kalanlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kabaoğlu, Ben Ömer Özer <gülüyor> Yok ya ya eski radyolardaki, eski radyoculardaki o kalite. Tabii evet. ki adamların güncel hayatı da öyleydi. Evet bu böyle olmadı haklısın yani. Eskiden ne vardı abi? Tiyatro. Radyo tiyatrosu hatırlıyor musun? Ya ben radyo deyince aklıma niyeyse bu uzun yolda dinlediğimiz radyo tiyatroları gece. Hatırlıyor musun onları? Evet kesinlikle. Gün tam anlamıyla doğmamıştı henüz. Ricardo, Ricardo beni saklar dedi adam. Ellerini cebinden çıkardı ve zili çaldı. Ricardo evdeydi. Kapıyı açmak için yürüdü. <gülüyor> Değil mi ya? Ankara'ya falan giderdik. Kışın. Babam arabanın sobasını açardı. Radyo tiyatrosu dinlerdim. Ve o kadar keyifli bir şeydi ki. Senin için bir anlam taşıyor ama... ...gözleri görmeyen bir adam için... ...sanatı yaşamak için... Tiyatroyu yaşamak için ne güzel bir fırsat olduğunu düşünsene. Kesinlikle onu ifade ediyor. Keşke yarınlara kalsa bu değerimiz. Benim evet. hiç umudum yok. Yani bizden sonraki nesillerin radyoyla bu kadar işte dışçı olacağına niyeyse inancım yok. Bir umut ama ya insan içine bir umut olur. Umut e, deyince aklına ne geliyor? <gülüyor> umut deyince benim aklıma neyse Beatles'ın bir parçası geliyor çalalım mı? Çalalım. The Beatles. Let Tekrar merhaba sayın radyo severler. Size birazcık radyo programının içeriğinden, Farmart'tan, Farmart Community'den bahsetmek istiyorum. Programımız Farmart'a kalanlar. Farmart, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde bu yıl kurduğumuz sanat kulübümüz. Tam ismi Farmart Community. Farmart Community olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri başta olmak üzere Eczacılık camiasının sanata ilgi düzeyini arttırmak, eczacı sanatçıları saptamak ve eczacıların katılımlarıyla gerçekleşecek olan sanat etkinlikleri gerçekleştirmek istiyoruz. E, yeni kurulmamıza rağmen hızlı yapılaştık. Birçok etkinlik gerçekleştirdik ve e, birçok projemiz var. E, desteklerinden dolayı başta Sayın Dakan Yardımcım e, Profesör Doktor Afife Mat ve dekanımız Profesör Doktor Ahmet Araman başta olmak üzere tüm okul yönetimine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, neler yaptığımızdan birazcık bahsedelim. Ee, öncelikle hızlı bir kadrolaşmaya gittik. Ee, çünkü yapmak istediğimiz projeler büyük projelerdi ve bunları yapabilmek için bir ön hazırlık yapmamız gerekiyordu. Ee, Tarık Sipahi de değil mi? Evet Tarık Sipahi. Tarık Sipahi Bey. E Edebiyatçı, sanatçı, köşe yazarı, birkaç kitabı olan ve gazetelerin eklerinde yazan. Aynı zamanda da yani bu, bu kadar yönünün dışında çok güzel tabloları var. Kendisiyle tanıştık, iletişime geçtik ve okulda bir sergi yaptık Limonluk'ta. O gün nasıl geçti Ömer birazcık bahseder misin? Evet Limonluk okulumuzun sergi alanı. Yani Tarık Sıpay Bey de yani 20'nin üzerinde eserini getirdi burada sergiledi. Biz bu alanı daha güzel bir şekilde kullanmak istiyoruz. Daha önceden çok fazla aktif değildi. Çok eskilerden kullanılan bir yerdi. Ama müthiş bir yer yani. Sizin de gelip görmenizi isteyebileceğim bir yer. Evet. E, Fransa'da portakal bahçeleri vardır. Hafif e, Hocam da e, bizim de limon bahçemiz olsun. E, Fransız kültüründen e, biraz da kendimize pay çıkartarak limonluk adını almış alanımız. Çok güzel bir dekorasyonu vardır ve tamamen sergi. Yapılması için zaten kendi alanında da yazar sergi alanı diye dizayn edilmiş bir alan. Yani bizim asıl derdimiz şu oldu. Okulumuzda büyük bir sergi alanı var ama sergi yapılmıyor. Tarihi bir binamız var ama değerlendirilmiyor. Bu açıkları kapatmak istedik. Çalışmalarımızdan bu program aracılığıyla duyurularımızdan ara ara bahsedeceğiz. Şimdi bir şarkı çalalım mı? Ne çalalım? Çalalım. Bu sefer de Ray Charles'tan Hit the Road çaldı. I guess if you say so, I'd have to pack my things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 Evet ya Ray Charles. Eylül 1930 doğumlu kendisi. Daha küçük yaşlarda 5 yaşındayken kardeşini kaybediyor. Küvette kafa üstü düşerek boğuluyor. Acı bir durum. Ee, hani bu talihsizliklerden hiç kurtulmuyor başı. 7 yaşındayken kör oluyor bu. Tamamen mi yoksa? Ya, tamamen değil hani böyle bir bulanık da olsa bir görüyor yani %90 civarı. <gülüyor> Zaten. Rachel Sting'e aklımızı hep o gözlüklü kafasını sallayan gülen evet, suratı yedir. Kesinlikle gelir. müthiş bir bluz, piyanistçe değil mi? Evet. Daha sonra işte sağır ve köller okuluna devam ettirmiş ki hani bu müzik hayatına başlamasındaki en önemli sebeplerden biri de o. Okuldan ayrıldıktan sonra işte müzisyen olarak hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Zaten ailesi fakirdi. Bunu izlediğimiz belgesellerde hatırlarsan kendisini de görmüştük. Sen <gülüyor> sana ben Ray keşfeden adam Türk'tü desem ne dersin? Şaka yapıyorsun. Hem Ray Charles hem de Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton gibi sanatçılardan bahsediyorum, gruplardan. Ray <gülüyor> ee, Charles gelmişken Ahmet Ertegün'den bahsetmemek olmayacak. Ahmet Ertegün benim için süper Türk. Ya gerçek anlayışı Gerçekten böyle bir şey yaptığına göre süper Türk olmalı. <gülüyor> ya hayatını incelediğimiz zaman. Ne kadar dolu dolu olduğunu ve hem bize hem Türk kültürüne hem Amerikan kültürüne neler kazandırdığını görünce çok şaşırmıştım ben. Çünkü gerçekten dolu dolu bir hayatı var. Biraz Ahmet Ertegün'den e, ansiklopedik bilgi olarak da bahsedeyim. 31 Temmuz 1923 İstanbul doğumlu. 2006'da New York'ta vefat etmiş. E, Türk müziğiyle uğraşmış, iş adamlığı yapmış, birkaç şirket yönetmiş. Ve... E, Keşfettiği çok fazla isim var. Yani en büyük başarısı benim için Atlantik Rikort'su kurmuş olması. Çünkü Atlantik Rikort gerçekten birçok sanatçıyı Amerika'ya dolayısıyla bize ve dünya müziğine kazandıran bir oluşum. Evet kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Ertegün'ün büyük dedesi İbrahim Ethem Efendi. Üsküdar Özbekler Tekkesi'nin eski şeyhi. Ve Münir Ertegün'ün oğlu. Münir Ertegün de... Amerika'daki Türk Büyükelçisi. Babası da Washington Büyükelçisi. Zaten babasının işi dolayısıyla... ...gidiyorlar ilk başta Amerika'ya. Küçükken de çok... ...hareketli ve hayat dolu bir çocuk olduğunu... ...söylüyor yapılan bir röportajda... ...babası. Buradaki baktığım zaman... ...küçükken... ...buna bir... ...kayıt cihazı hediye ediyorlar. Önce gramofonlar, plaklar, kayıt cihazları... ...ve... Daha 10-15 yaşına gelmeden yani kendi ifadesiyle 18 yaşındayken 50 bin pilağı var. 16 yaşındayken bir pop müziği uzmanı sayılabilecek kadar da bilgisi olduğunu söylüyor. Daha sonra 1947'de Atlantic Records albümlerini çıkarmaya başlıyor. Ve şuradaki isimlere bakarsan Ray Charles, Aratra Franklin, Elle Fitzgerald, Millie Stives, Biggies, Led Zeppelin, Genesis... Gerçekten büyük bir başarı öyküsü. Bunlar büyük gruplar, enes. <gülüyor> Ahmet Ertegün'ü rahmetle anıyoruz. Şimdi birazcık, birazcık daha Farmat Community'den bahsetmek istiyorum. Bu ay Kasım sayısı mıydı Touch İstanbul dergisinde? Evet, Touch İstanbul'da Kasım sayısı. Kasım sayısını incelersek limonlukla ve sergiyle ilgili. Bir haberimiz yapıldı. Aslında bizim çok hoşumuza gitti ve bize bir konuda fikir verdi. Yani bizim okulumuzun, tarihimizin, limonluk gibi bir alanımızın İstanbul'daki sanatseverlerin fark etmesini sağlamak istedik. Bunun için çalışmalara başladık. Limonlukla ilgili tanıtıcı broşürler. İstanbul'da birçok insan şundan dert yanıyor. Ya benim şövalyelerim hazır hazır. Tuvallerim hazır, sergi yapacak, insanlara bunu gösterecek, sanat icra edecek, alan bulamıyorum diyorlar. Hatırlıyor musun o Güzel Sanatlar Fakültesindeki arkadaşlar? Evet yani, yani Tarık Sıfay Bey de bunun ne kadar önemli olduğunu bize vurgulamıştı hatırlarsan Limonluk'ta. Evet ilk girdiğin zamanki tepkisini hatırlıyorsun. Evet. Böyle bir alan yok yani. Müthiş ya. evet. ki hayran kalmıştı ve hani ve 10 dakika falan <gülüyor> kimseyi takmadan gezmişti diyebiliriz yani. Evet bu alan fark edilsin. Mesela limonluk sergi alanı için bir görev dağılımı yapıldığını düşün. Yani sergi alanının sürekli açık olduğunu ve sürekli sergi olduğunu düşün. Yani okula gelen bir İstanbul Üniversitesi Eczacıl Fakültesi öğrencisi bir kafasını uzatıp sergi alanını bir gezip orada bir çay kahve ikramını alıp dersine öyle girdiğini düşün. E sanatın hayatımızda iç içe olması çok önemli ya. Evet doğru söylüyorsun. Bir de hani Sadece eczacılık fakültesi öğrencilerin değil de hani başka üniversitelerden başka fakültelerden öğrencilerin de orada gelip resim sergisi yapması. Yani bir şiir dinletisi düzenlemesini ben çok isterim açıkçası. Yani bu alanın hani herkesi değerlendirilmesini taraftarıyım. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Dinleyenlere de bilgi vermiş olayım. Bir proje üstünde çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi'nden yine Murat Budak arkadaşımın projesi. Başkanlar Kulübü atlı bir oluşum. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bir proje bu. Yani buradaki amaç birçok öğrenci Türkiye'de sanat adına sosyal alanda birçok faaliyet yap gerçekleştirmeye çalışıyor. Birçok proje yönetmeye çalışıyor ama bunların arası çok kopuk. Mesela ben sergi alanı ve organizasyonunu temin edebilirim ama fakültemde sergi yapabilecek düzeyde elimde argüman yok. Bir diğer kulüp başkanı arkadaşımın da sergi yapacak alanı yok. Başkanlar kulübü projesinin amacı bu insanları bir araya toplamak, kulüpler arasındaki diyaloğu sağlamak. Ben bu amaçla gittiğim Point oteldeki bir hı, kongre esnasında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'nden yine bir arkadaşımla tanışmıştım. Örneğin mesela vizelerin geçmesini beklemiştik. Önümüzdeki haftalarda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinde bir sergisini yapacağız. Bu diyalog çok önemli. Evet. Ee, bu arada Armet Aritik'in... ...den bahsetmiştik hatırlarsan... ...Eric Clapton orada benim aklımda kaldı tabii. <gülüyor> Seversin de. Evet, sen bunları anlatırken bile aklımdaydı. Yani bir parça çalmak istiyorum ondan. Hangisi? Tears Hayvan. Peki... You. I'll be. çok güzel değil miydi? <gülüyor> evet ne zamandır dinlemeden uyuyamıyorum. Dinlemek için, dinleyerek uyumak için çok güzel bir parça yalnız çünkü ciddi anlamda huzur doldum. Müthiş ya. bir huzur veriyor kendisi. Yani her zaman yani herkesin hissetmek isteyeceği bir duygudur huzur zaten. Huzur deyince aklına ne geliyor? Ya başka bir yerden girsen çok felsefi girdin çık oradan diyeceğim ama huzur deyince yapamadım onu. <gülüyor> huzur önemli ya. ya birçok duygudan uzak kalabilirsin. Hani Birçok duygu hayatında olmasa çok ciddi eksikliğini çekmeyebilirsin ama Hayatında ne olursa olsun eğer huzuru hissetmiyorsan bir şekilde Ya da huzur hissedecek bir psikolojide değilsen ciddi sıkıntı var Evet herkesin huzura ihtiyacı var yani Bunu zengin veya fakir, e, genç, yaşlı veya çirkin veya güzel diye ayıramayız bunu Huzur herkesin ihtiyacıdır aslında değil mi? Bana huzurlu olduğum bir sahne çizsene Huzurlu olduğum bir sahne Düşünüyorum evet Huzur deyince aklıma direkt böyle bir güneşin batışı. Böyle Miami sahilleri geliyor nedense aklıma. Aynı tabloyu da senle de düşünmüştük birkaç kere hatırlarsan. Sen bir gün buralardan çantanı alıp gideceksin biliyorsun değil mi? Uzaklaşmak. Ama senin kaçtığın şey aslında sorumluluk. Yol muhabbetine sorumluluktan kaçmak için mi yapıyoruz diyorsun? Yani... Düşünsene... Bir şeyler için yaşıyorsun... Ee... Çalışıyorsun, para kazanıyorsun ve hayatını sürekli erteliyorsun. Yani liseden başlıyorsun buna. E, diyorsun ki ben liseyi bitirdiğim zaman üniversitede şöyle şöyle yapacağım. Anın tadını çıkarmıyorsun, anın huzurunu yakalayamıyorsun ve diyorsun ki evet üniversitede şu olacak. Üniversiteye geldiğin zaman diyorsun ki ben üniversiteyi bitireyim bir o zaman işte her şey güzel olacak. O zaman çok mutlu olacağım. Sonra diyorsun üniversite bitiyorsun çalışmaya başlıyorsun. Ya bir evlenseydim bir evimi barkımı kursaydım iyiydi. Ya işte çocuklar bir okulu bitirsinler. O zaman şunu yapacağım, bunu yapacağım falan. Ve hep o şeye kadar gider. Ee, güneyde ufak bir kafe. <gülüyor> mavi panjurlu, pembe panjurlu bir ev gider. Ve bu insanlar genelde ee, kahvanede king oynayarak ölürler. Yani gerçekçi olduğumuz zaman. <gülüyor> Kesinlikle herkesin hayali duru ama. <gülüyor> kahvehaneye mahsur kalırlar. Geçen gün sana nasıl huzur bulduğumu anlatayım mı? Anlat bakalım. <gülüyor> Sabah? Ama nasıl bir sabah biliyor musun? Hani okul tatil olurdu. Kar yağardı mesela okul tatil olurdu. Kalkardın böyle evde kimse olmazdı. Bir kahve yapardın. Televizyonu açtığın zaman mutlaka öyle günler için bir Yeşilçam filmi vardır. Mutlaka vardır. Ya da TRT1'de bir e, iyi kötü çirkin oynuyordur mesela. Bir Yeşilçam filmi. Biraz kahve. O müzikler, Allahım, o müzikler. Yeşilçam müziklerinin ciddi takipçisiyim. Sever misin? Çok severim ben de. Film içerisinde böyle birkaç müzikal gibi, değil mi? Bütün oyuncuların eşliğinde hatırlarsın o <gülüyor> <da> sahneleri. <gülüyor> Yalnız müzikal çok ya bir şey, ya Türkiye'de gerçekten ilk müzikal örneklerinden sayılabilir Yeşilçam'daki o sahneler. Özellikle hayat sevince güzel. Orada. Ya ben kaç yaşıma kadar gerçekten esnafları öyle zannettim. Çünkü hani şarkı çalıyor hayat, sevince, güzel falan. Ve orada mahallenin bakkalı orada, kasabı orada, esnafı orada. Hep beraber kol kola girmişler. Ve bir takım hareketler yapıyorlar. Evet dikkat edersen orada herhangi bir sınıf ayrımı falan yok. Yani... Ya mutlular ve ben gerçekten bir süre şunu zannetti bünye. Ben sokağa çıkıp bu şarkıyı söylemeye başlarsam. Kasap Ahmet abi bana eşlik edecek zannettim. Hani öyle pembe, öyle toz pembe bir dünya. Daha sonra asgari ücretleri öğrenmeye başlayıp... ...sigortasız işçi çalıştırmaktan Ahmet abi içeri alınınca... ...tabii ki gözümdeki <gülüyor> tablo bozulmak zorunda kaldı. Hayat. Ama çok canım şekli. Bir Yeşilçam şarkısı çalalım ya. Bence de huzur dolu bir parça söyle de çalalım. Hangisi? Aa. Füsün Onal sever misin? Çok severim. Gerçekten mi? Kesinlikle. <gülüyor> o zaman e, Yeşilçam için gelsin, Huzur için gelsin, özellikle Sadri Alışık için gelsin. Füsün tamam. Onal, ah nerede? Acaba? Bah nerede? Bah nerede? Bir bulabilsen ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydı? Daha dün kalbim şuradaydı. Bah nerede? Mah nerede? Nerede unuttum kalbimi acaba? Bah nerede? Bah nerede? Bir bulabilsem mah nerede? Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Yaşadım hamal gibi ben kalbimi bunca sene Tam olan muhtac olunca çekmiş gitmiş nerede Nerede Vah nerede, ah. nerede? nerede? Kimde unuttun kalbimi acaba bak nerede, bak nerede, Bir nerede bilen olsa Nerede, nerede?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 Nerede, nerede? nerede, <gülüyor> ah nerede, nerede Nereye de koydum kalbimi acaba? nerede, ah nerede Bir bile bilsem ah nerede nerede, ah nerede Tüm nere sorsam nere nere baksam? nerede, ah nerede Bir gören olsa nerede nerede, ah nerede Bir bilen olsa nerede Kimse bulan, kimse alan Ben bugün ilk defa atkı taktım ya stüdyoya gelirken Evet ben de stüdyoya gelirken buz kestim atkı takmama rağmen Gerçekten ciddi anlamda soğumaya başladı havalar kar yağacak gibi ne dersin? Evet kar yağacak gibi hani bugün güneş açtı hafiften hani babaannelerimiz derdi ya kar topluyor diye Ben o havayı sezdim Bir şey söyleyeyim mi ben o kar toplamayı hep şey gibi zannederdim Hani adam toplamak gibi Gel, gel sen gel sen gel dağıtacağız şimdi orayı falan Kar toplamak nasıl bir tabirdir Ben Öyle onun mantığını hiçbir zaman anlayamadım ya Kar nasıl toplanır hani bulutlar falan Bir araya gelir falan <gülüyor> ya Bir söylenti olsa gel. Yani. Kış gelmesi seni nasıl etkiledi Kışı sever misin Ben normalde kışı sevmem açık söyleyeyim yani Sıcaktan yanayımdır Ama yani böyle bir kış havası gelince de Bir kar yağsın isterim Böyle kar yağınca hani sobalar yakalırdı Eskiden hatırlar mısın Sobaya denk gelen son nesiliz değil mi? Yani evet sanırım. Ihlamur kokardı babaannemin evi ve babaannem insan bazen çok özlüyor ya, ya çok arıyor. Sabahları kalktığım zaman e... o odanın sıcaklığı o ıhlamur kokusu ve hani çocukken hep bir heyecanla kalkınca ilk iş pencereden bakardın güneşli şöyle bir sıyırıp kar yağdı mı? ...ve eğer şansına ki ben o şanslı çocuklardandım... ...beyaz çatıların varsa hayal kırıklığına uğramaya mahkumsun... ...çünkü uy uyku sersemiyken kafayı ne zaman uzatsan... ...ya kar yağdı zannediyorsun bir an çatıda beyaz olduğu için... ...daha sonra acı gerçeği öğrendikten sonra efendi efendi elini yüzünü yıkamaya gidiyordu... <gülüyor> evet o güzel bir tespitti <gülüyor> yaşamış bir olarak onu söylüyorum sana... Sence kış geldiğinde bana kış geldiğinde yapılacak en güzel şeylerden bir şeyler say sana. Kış geldiği zaman açıkçası herkesin de aklına geldiğini düşündüğüm tek şey evde oturup televizyon karşısında battaniyeyle sıcacık bir şekilde böyle ev işte elinde bir kek olabilir, kahven. Yeşilçam filmleri izlerdik. Hani sabah programları izlerdik belki. Yani, çizgi filmler izlerdik. Yani bunun gibi birçok şey geliyor aklıma ama evde yapılacak şeyler geliyor aklıma genelde kışın. Küçüklüğümü hatırlıyorum öyle hani babaannemlerle beraber yaşadığımız zamanları hatırlıyorum. Tek göz odada. Yani hayatımız böyle olurdu. İmge olarak benim aklıma direkt kestane geliyor. Salep geliyor. Salep kokusunu çok severim. Ihlamur geliyor. Birçok şarkılar, birçok şiir geliyor. Kar hakkında yazılmış çok fazla şiir vardır mesela. Kar birçok insanı... Ya... Doğa olayları sonuçta dünya ilk olduğundan, atmosfer ilk oluştuğundan beri olduğu için aslında sanatın temelini oluşturur bir yerde. Çünkü insanlar çevrelerindeki farklılıklar, insanlarda farklı ruh halleri oluşturur ve insanlar farklı ruh hallerini sanat aracılığıyla aktarmaya çalışırlar. Çünkü öyle bir şey ki sanat, bir şey hissediyorsun. Sen şu an bir duygu hissediyorsun ama duygular kelimelerle ifade edildiği zaman çok az duygu var. Yani nefret, kızgınlık, saygı, aşk belli kalıplar var ama o an hissettiğin şey bunların dışında bir şey olabilir. Ya da birkaç tanesini belli oranlarda içinde içeriği olabilir. Öyle bir şey hissediyorsun ki onu bir kelimeyle ifade edemiyorsun. Farklı kelimelerle farklı kombinasyonlar yaparak dolayısıyla edebiyat aracılığıyla veyahut da bir ezgiyle, bir müzikle, bir tabloyla, mi bir doğallıkla bazen anlatabiliyorsun. Evet. Doğal evet. sana anlatıyor veya. Düşün biz ilk insanlarız. Karnımızı doyuruyoruz. Kendimizi ısıtıyoruz. Barınma ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yürüyoruz. Böyle bir hayatımız var. Ama bir yerden sonra, temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra... Çevrende gelişen farklılıklar, bir şeyler aktarma his, isteği, kendi ruh hallerini, diğer insanların fark etmesi isteği. Mesela sen güzel avlanıyorsun ve nasıl avlandığını insanların bilmesini istiyor dünya. Sence duvarlara o ilk resimler, hani o avlama, mamut avlama, mızrak fırlatma, dünyanın ilk sanat eserleri sayılır. Evet. Bunu yaptıran bu psikoloji. Benim hissettiğimi insanlar da hissetsinler. Dolayısıyla senin bu zamanlarda sanat yapabilmek için elindeki tek şey doğa olayları. Çevrende bunlar farklılık gösteriyor. Bir yağmur yağıyor, hayatın değişiyor. Bir kar yağıyor, hayatın değişiyor. Doğal olayların o yüzden sanata çok ciddi etkilediğini düşünüyorum ve kar yağdığı zaman o da bende bir duygusallık yaratır bazen. Her zaman değil ama. Kar zaten bu doğal olayların hani en sanatsalı değil mi sence de? bir anda kar yağmaya başlar. İstanbul'u şöyle bir kuş bakışı gördüğünüzü düşünsene kar yağdığında. O sanatsal tabloyu hani herkes çizmek ister, çizer. Küçüklüğümüzden beri gördüğümüz o müthiş sanatsal tabloyu bir hayalinde canlandırsanız. Sana o tabloyu anlatayım mı? Anlat bakalım. Ee, kimin tablosuydu hatırlamıyorum ama bir milli eğitim kitabında Nazım Hikmet'in Karlı ormanında şiirinin üzerine yerleştirilmiş tam sayfa bir tablo vardı. Ben o tabloyu daha sonradan çok aradım. Hangi kitap olduğunu da çok aradım. O basım daha sonra değişti. Orada bir tablo vardı. Şiirde geçen bir pencere sarı sıcak tabirini tam anlamıyla karşılıyordu. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım efkarlıyım elini ver nerede elin diye devam eden o şiirde o tablo sarı sıcak bir pencere, ormanın içinde bir ev ve uzaktan gelen sarı bir ışık huzmesi. Benim aklıma kar deyince o, o tablo hep gelir mesela. O benim için çok başka bir tablodur. Sayın dinleyenlerden bahsettiğim tabloyu anlayan benim gibi görüp etkilenen var ise e, bu tabloyu bana bulursanız minnettar olurum. Evet şimdi karla alakalı bir parça gelelim mi istersen? Kari ile alakalı. Bu Kabataş sahilde yaptığımız bir kayıt vardı. Seninle. Bizim kaydımız. Hatırlıyor musun <gülüyor> evet, onu? O günü hatırlıyor musun peki? <gülüyor> evet hatırlıyorum. Aslında soğuk bir günde ama güneş de vardı diye ve insanlar gülüyordu. İnsanlar çok gülüyorlardı ve hani birine neşe vermek çok keyifli bir duygu. Evet kesinlikle veya hani e, neşeli olan insanların hani senin yüzünden senin Değil sayende mi? neşeli olduğunu böyle hissetmen o ayrı bir duygu. Çünkü oldu. sen orada bir şeyler çalıyorsun. Hiçbir amacın yok Sana kar amacın yok Para kazanmak için yapmıyorsun bunu Ya da bir şeye hizmet etmek için yapmıyorsun Sadece sen neşelenmek için bir şeyler çalıyorsun insanlara. Ve insanlar yoldan geçen birini düşün O şarkıyı duydu ve Birden neşelendi Hani olur ya birden ansızın bir yerden bir Melodi gelir ve senin günün güzel geçer Evet sende yeri vardır o şarkının ve Güzel olan ne biliyor musun O gün oradan geçen bir insan Ömer Özer Ömer Özer için, Ömer Özer vesilesiyle neşelendi o gün ve günü güzel geçti. Bunu bilmek çok keyifli bir Evet gün. kesinlikle. Biz kendimiz neşelenirken hani insanların da neşelendiğini bilmek, görmek <gülüyor> veya bunu düşünmek bile bence mutluluk veriyor. O zaman vesile de olmuş olalım yani. Kendi kaydımızı çalalım. Arkadaşlar Facebook sayfamız Farmart Community'den veya da farmartcommunity.gmail.com adresinden bizimle iletişime geçerek kendi kayıtlarınızı bize gönderebilirsiniz ve biz o kayıtları bu programda çalabiliriz. İlk çalınan kayıt da bizim kaydımız olsun. Biz bu başlangıcı yapmış olalım. Sizden de kayıtlarınızı bekliyoruz. O halde karlar düşer. İnşallah ol sen de böyle Aşık ol bak birine Birine birine Ben oldum da ne oldu sanki Sanki ne oldu senin gibi birisine. İnşallah ol sen de böyle. Aşık olda bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki? Sanki senin gibi birisine. Karla düşer, düşer, düşer ağların. Hey Bismillah, hep ismini ararım, karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hey Bismillah, hep ismini ararım. Gel de gör bak şimdi beni Bulamazsın eski halimi Seni düşünmekten Seni düşündüm Gitirdim ben benleyim Gel de gör bak şimdi beni Gel şimdi beni Bitirdim ben benleyeyim. Karlar düşer, düşer düşer alırım. Hep ismini, hep ismini alırım. Karlar düşer, düşer düşer alırım. Epismini ararım, karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini ararım. Karlar düşer. Lambayı yakma bırak. Sarı bir insan başı düşmesin pencereden kara. Kar yağıyor karanlıklara. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. Kar. Üflenen bir mum ışığı gibi söndü koskocaman ışıklar. Ve şehir kör bir insan gibi kaldı altında yağan karın. Lambayı yakma bırak. Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir şiir. Kar deyince aklıma gelip duruyordu. <gülüyor> ben de severim bir şiir. Şey. Sarı bir insan başı düşmesin pencereden kara. Kullandığı ifadeler. Nazım Hikmet'i çok severim ve her zaman şöyle düşünürüm. Her konu hakkında. Dünya üzerinde bizim... Düşüncelerini beğenmediğimiz insanlar olabilirler. Biz sevmeyiz o insanları veyahut da düşüncelerini onaylamayız. Ama bir insan kimseye zarar vermemişse ve bir düşünceyi savunuyor. Düşüncenin doğru ya da yanlışlığı mevzu bahis değil burada. Düşündüğü ve savunduğu şey için bir savaş veriyorsa, bu yola yüreğini koyuyorsa... ...bunun için bütün hayatını feda ediyorsa... ...sırf bu fedakarlık için o insana saygı duymalıyız bence. Hani eğrisini, doğrusunu... E, ...yukarısını, aşağısını... ...sağını, solunu bir kenara bırakıp... ...önce insanlara saygı duymalıyız. O zaman mavi gözü deve selam olsun buradan. <gülüyor> Sahi biz neden bahsediyorduk? Kar'dan bahsediyorduk en son. Kar. Kar deyince aklı mı? Bir de hep... E, ...o eski... Bahçeli evler vardır müstakil. Aynı binalar Amerikan kültürü. O tarz binalarda e, Noel zamanı. O Amerikan komedilerinde bol bol kullanılan argüman vardır ya. Babası çocuğun elinden tutar, o yoldan yürürler. Ve arkada şey tadında şarkılar vardır. Frank Sinatra, Led Zeppelin tadında şarkılar vardır. Evet. Evet Frank Sinatra'yı ben çok severim. Frank Sinatra. Elimizde onunla ilgili bilgi... olması. nasıl da... Şurada olması lazım. Biraz bahsederim Frank Sinatra'dan yeri gelmişken. Evet, kendisi Aralık 1915 doğumlu. ABD'li popüler bir şarkıcıydı tabii. Şarkıcı ve oyuncu. İlk defa From the Bottom of Heart şarkısıyla ilk planı yaptı. 1940-42 yılları arasında birçok ödül aldı. Your Hit Pride adlı radyo programında sola şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlenmiş. Sinemada da rol yapmıştı tabi. Heiger and Higer filminde oynamıştı. Frank Sinatra ile ilgili hep bir söylenti ve efsaneler vardır. Ee, görünen yüzü var müzisyen olduğuna dair ve büyük bir söylenti vardı. Ee, hatta Godfather filmindeki bir karakterin aslında Frank Sinatra'yı temsil etti. Ve Frank Sinatra'nın mafya bağlantıları olduğuna yönelik. Ben bu bilgiyi yıllardır duyarım ama bununla ilgili bir kanıt var mıydı? Ellerinde bir daha çok belge var mıydı bilmiyorum ama bu tarz bir bilgi var. Johnny Fontaine karakterini evet, evet, evet, evet, evet. Bir arada Godfather'ı bir kere daha üçleme yapsak güzel olacak. Ben o filmdeki atmosfere, o ruh haline <gülüyor> çok özledim, çok güzeldi. Yeri gelmişken Frank Sinatra'dan bahsetmişken bir Frank Sinatra parçası çalalım. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Strangers in the Night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 Evet radyoseverler yine birlikteyiz. İstanbul'daki birkaç sanat etkinliğinden bahsedelim yeri gelmişken. Ee, katılmamızda fayda olan etkinliklerden sizler için birkaç tane hazırladık. 6 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde iki usta isim Bülent Ortaşkil ve Erkan Oğur sizlerle beraber olacak. 7 Aralık'ta yine benim çok sevdiğim bir isim Şemdan Ferah. Şebnem Ferah benim gittiğim ilk konserde Çok küçüktüm. Şebnem Ferah'ın bir konserine gitmiştim. Şebnem Ferah'ın hala o zamandan bu zamana hala albüm çıkartıyor ve kaliteli bir müzisyen olduğunu, çok ciddi müzik bilgisine sahip olan bir insan olduğunu düşünürüm. Şebnem Ferah en son ot albümünü çıkarmıştı. da albümünden sonra uzun bir süre ortalıkta yoktu. Şimdi tekrar bu albümün peşine 7 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Ben de büyük ihtimalle gideceğim. Gitmenizi tavsiye ederim. Volkan Konağı'nın da 7 Aralık'ta Kuzey'in oğlu. Sahne İstanbul'da gösterisi olacak. Bir de çok benim dikkatimi çeken bir tiyatro oyunu vardı. Bilmiyorum ben eski İstanbul'u sevdiğim için midir ama biraz o oyundan bahsedelim Ömer. Evet İstanbul'un Efendisi müzikal oyun. 28 Kasım 8 Aralık Ümraniye sahnesinde gösterilme girecek. Sergilenecek. Kendine damat beğenen bir baba kızının başka birini sevdiğini öğrense ne yapar? Selvete Efendi kızının gönlünü yön vermek için cinlere perilere bel bağlamıştır. Cinlere? Evet. Hı. Muhibzade Celal İstanbul Efendisi ile Osmanlı'nın lale devrinden sonraki gündelik yaşantısını ve asosyal ilişkilerini hicvediyor. Mutlaka gidilmesi gereken muhteşem ötesi oyun. Bu ya. bir tiyatro eleştirmenimizin yazdığı yazıdan bir alıntıdır. Şimdi çok da vaktimiz kalmadı. Birazcık daha toparlayalım, programı bitirelim istersen. FarmArt Community'den birazcık daha bahsedeyim. Önümüzde neler yapacağız, diğer radyo programlarında neler yapacağız. Bu programı hazırlarken arka tarafta çalışan FarmArt Community ekibine buradan teşekkür ediyorum. FarmArt Community olarak sanatın her koluyla ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçlerde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde belirli başta ekipler oluşturuluyor. Müzik ekibi, tiyatro ekibi, dans ekibi ee, ve bu ekiplerin oluşmasında katkısı olan yönetime ve e ezacı odasına teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, arkadaşlar bu ekipler oluştuğu zaman e yapacakları çalışmalar e workshop tarzında olacak. E eğitimden ziyade buradan çıkan karyografiler, parçalar e belirli başlı yerlerde gösterime sunulacak. Yapılan kongrelerde, etkinliklerde, e fuarlarda... Aklınıza ne geliyorsa her bulduğumuz platformda bu ekiplerin ortak çalışmalarını sahnelemek için onlara alan vereceğiz. Bu ekiplerde yer almak istiyorsanız, etkinliklerimizi takip etmek istiyorsanız Facebook adresimiz üzerinden etkin bir şekilde takip edebilirsiniz. Facebook.com slash format adresinde bizi bulabilirsiniz. Program içeriğimiz esnek Facebook adresimiz üzerinden belirli başlı sorular, anketler üzerinden programa sizin de yön vermenizi istiyoruz. Yapmış oldu. Ya yani fikirlerinizle, kayıtlarınızla bunu da konuşsalar, bunu da konuşsak dediğiniz her şey için size açığız. İletişim adresimiz formatcommunity@gmail.com. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bir parça daha girelim. Ne çalalım? Ben yani bir efsane parça söylemek istiyorum. Efsane dediysem şey. kesin Pink Floyd. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle Pink Floyd. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? <gülüyor> Hayatımı bütünleştiriyor açıkçası yani. Tamam. Hangi parça? Wish You Were Here çalalım. Smile from a veil. Do you think you can tell? Haydi Abbas vakit tamam. Vakit. Akşam diyordun işte oldu akşam. Vaktimiz doldu sayılır. Ya bir şey bitti deyince benim aklıma gitmek geliyor. Gitmek deyince de uzun uzun yollar. Her şeyi bırakıp gitmek mi? Ya, o kadar değil. <gülüyor> Ama yola çıkmak. Arkada çalan bir şarkı var. Kırmızı bir arabanın kasasındasın. Sola doğru kafanı sallıyorsun. <gülüyor> Hatta kafanı sallama şeklinde Cimkeri'nin Huwlatalav'daki... Kafa sallaması var ya evet. o şekilde. Aslında gitmek, yola çıkmak. Tam onluk bir şarkı var elimde. Ve en beğendiğim albüm kapaklarından birine sahip. O kadar hoş bir kapağı var ki bakmanızı tavsiye ederim. Evet Ömer veda et. Sonra ben o albüm kapağı ile ilgili son bir cümle kurayım. Ve o şarkıyı verelim. Evet öncelikle gitmek dediğinde aklıma gelen şeyi söylemek istiyorum. Hani Biz gitme muhabbetini uzun zamandır yapıyoruz. Yani bu muhabbeti yaptığımız zaman aklımıza gelen şey hani ilk Kaliforniya oluyor. Bunu es geçemeyiz. Bununla alakalı bir parça göndereceğini şu an tahmin edebiliyorum açıkçası. <gülüyor> evet gidebiliriz şimdi hazırız bence. Bir dahaki programda birlikte olmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyoruz. Dımama Sen Papaz'tan Kaliforniya Dream'in sizlerle. Hoşçakalın. Esen kalın, sevgiyle kalın. Hazırlayanlar ve sunanlar Enes Kabaoğlu, Ömer Özer